قوله انفسنا بمن سيرات الله فلا مضل له فمن الله بعد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله Kal Allahü Teala Azza ve Celle fi Kitabihil Kereem. Azzubillahim ne Şeytanir Rajeem. Bismillahiirrahmanirrahim. İnne dîne ind Allahı İslam. Sada k Allahu Ve Kal Allahü Teala fi ayetin آخر. Estu Ve men ybteri gırer İslam dîn an. Fala yukbel min. Vahwa fi alaakret min alqasirin. Allahu ekalallahu teala fi ayetin akhir tevaffani muslimen ve alhikni bis salihin sadakallahu alazim okuduğum 3 ayeti kerimede Cenab-ı Hak Ali İmran suresi 19. ayette Allah indinde Allah nazarında din ancak İslam'dır buyuruyordu İkinci okuduğum ayet-i kerimede Ali İmran 85. ayette kim İslam'dan başka bir din seçerse ondan hiçbir şey kabul olmaz ne seçtiği din ne de daha önce yaptığı ameller hiçbir şey kabul olmaz deniyor Yusuf, Yusuf Suresi 101. ayette de Yusuf Aleyhisselam'ın duası ki hepimizin duası olmalı beni müslüman olarak vefat ettir ve beni salihlerin arasına kat der evet bugün hepimizin mensubu olmakla iftihar ettiğimiz ama bazen de kendi içimizde çelişkiye düştüğümüz hayatımızın hayat olması öldükten sonra hayatımızın da Güzel hayata dönüşmesi için Yaşamak zorunda olduğumuz İslam'la ilgili Dinimizle ilgili bazı Bilgiler ve hatırlatmalarda bulunacağım Sevgili kardeşler Bir batılı insan Müslüman olunca Nasıl değişiyor dönüşüyor Hayatının her şeyini Farklılaştırıyor güzel bir insan haline geliyor. Ama biz anadan babadan doğma, İslam'ı kabul eden insanlar olarak hayatımızdaki cahiliyeyi, çirkinlikleri e, onun sonradan Müslüman olmuş bir insanın e, şuuru kadar şuurlanmayarak e, cahiliyeyi terk edemiyoruz. Nice yanlışlıkları, e, batılları Hak'la birlikte hayatımızda devam ettiriyoruz. Neden? Mümkün ki o cahiliyenin ne kadar kötü, yanlış, çirkin olduğunu gördü, yaşadı ve sahip olmadığı İslam'ın kıymetini fark etti. Tam bir ayrım içerisinde Hak'la batıl arasında bir tercih yaptı. Batıldan tümüyle cahiliyeden tümüyle arınmanın yoluna gitti. Bizse yaşadığımız cahillikleri, gördüğümüz bid'atleri, hurafeleri, yer yer tevhid sistemin dayatmalarını ve yanlış din anlayışlarını içselleştirmişiz. Onları Müslümanlık zannediyoruz ve onlarla uzlaşan, hakla batılılık karıştıran Amerikancı bir din anlayışıyla tevhid dinini uzlaştırmaya kalkan bir e, pozisyona giriyoruz. O yüzden e, yeni Müslüman olmuş bir batılı kadar e, saf, net, tevhidi bir çizgimiz bazen olmayabiliyor. İslam teslim olmak demektir. İtaat etmek, boyun eğmek e, ve her şeyiyle e, salim olmak için teslimiyet göstermek demektir. E, Lükat anlamı bu. Terim anlamı Allah'ın Peygamberler vasıtasıyla e, gönderdiği razı olduğu dinin adı ki dünyada insanlar mutlu olsun, ahirette de e, en güzel ödüle ulaşsın diye gönderdiği bir sistemin hayat görüşünün, yaşayış tarzının inanç ve ahlakın sistemin adı İslam. Hem din hem ahlak hem insanlar arası ilişki hem yaşam tarzı hem Allah'ı razı edecek hükümlerin içinde bulunduğu bir sistem. İslam bilmem farkında mıyız içinde yaşadığımız dünyadaki ve uzaktan seyrettiğimiz uzaydaki bütün varlıklar kainatın içindeki canlı cansız diye ayırdığımız bütün yaratıklar Müslümandırlar onların dini de İslam'dır onlar Allah'a teslim olmuş durumdadırlar. Hiç itaatsizlik yapmazlar. İsyan etmeyi akıllarından geçirmezler. Bir gün olsun görevlerini ihmal etmezler. Küçücük gözle görülmeyen varlıklardan, gözün göremeyeceği kadar büyük varlıklara kadar, yani ister kozmos alem, ister diğer alem, ee, hepsi Allah'a teslim olmuş, itaat içinde olan e, varlıklardır. İnsan bunların en şereflisi olarak yaratıldığı halde, yaratanını tanımaz ve ona teslim olmazsa, o zaman yaratıkların en alçağı olmayı hak eder. Evet, o varlıkların teslim olduğu gibi, yaratanına itaat ettiği gibi bizim de teslimiyet göstermemiz lazımdır. İnsan neye teslim olmuşsa onun kulu olmuş demektir. Devlete teslim olanlar devletin kuludur. Nefsinin hevasına teslim olanlar kendi arzularının kulu, arzuları hevesleri onların tanrısı olmuş olur. Paranın kulları paraya teslim olmuş insanlar olarak düşünebilirsiniz. İşte Allah'ın kulu olmak için Allah'a teslim olmak gerekir. Nasıl bir teslimiyet? Öyle bir teslimiyet ki zoraki düşmanın e, esir alarak kendisine teslim aldığı insan gibi mecburiyetten dolayı değil. E, tümüyle kendisine güvendiği e, her şeyiyle teslim kendi iyiliğini isteyen bir zata bir teslimiyet. Yani bir bebeğin faydasını, zararını annesi çok iyi bilir. Bebek kendi aklına güvenemez ve ister istemez annesine teslimiyet gösterir. Annesi bile kızmış olsa anneden kaçar yine anneye sığınır. Anne kucağına o merhametin odağıdır. O onun iyiliğini bilir ve ister. Çocuk anneye teslim olur. Efendim bir hasta ameliyat olacak, doktoruna teslim olur, güvenir. Onun bıçağının altına yatmaya razı olur. Onun az bir hata yapması mümkün ki hayati bir risk gösterecektir. Buna rağmen teslimiyet gösterir. Hakeme veya hakime teslimiyet gibi. Ama bunlara benzettim ama hayır. Allah'a teslimiyet bunlar gibi değildir. Hakem veya hakim adaletle merhametsizlikle muamele edebilir. Anne evladını ne kadar koruyabilir? Ne kadar onu her türlü eden uzaklaştırabilir? Doktor mümkün kasıtla değilse bile hata yapabilir ama Allah ne hata yapar ne azıcık da olsa merhametsizlikte bulunur ne kuluna karşı diğer teslimiyet gösterilen zayıf varlıklar gibi güçsüz veya zafiyeti söz konusudur İnanırız, güveniriz Allah'ın hükümlerine Allah'a teslimiyet gösteririz deriz ki Allah yanlış bir şey emretmez Allah benim kötülüğümü istemez. Allah benim dünyada da ahirette de azap görmemi, eziyet çekmemi, insanlığın dışına çıkmamı istemez. Öyleyse, öyleyse Rabbime teslim olmak durumundayım. Ben onun kuluyum. Zaten organlarım teslim olmuş. Karaciğerim onun istediği gibi çalışıyor. Kalbim onun istediği gibi pompalıyor enerjim onun istediği şekilde ortaya çıkıyor yediklerim onun emriyle hazım gösteriyor vücudun faydalı taraflarına güç kuvvet enerji olarak sarf ediliyor iç dünyam nasıl onun emrinde ise kalbim nasıl onun iki elinin parmak iki parmakları arasında ise ki bu mecazi ifadedir hadiste olduğu için söyledim nasıl onun emrindeyse, psikolojim nasıl onun yönlendirmesiyle yönleniyorsa, iç dünyama o nasıl hüküm ediyor ve onun dedikleri iç dünyamda gerçekleşiyorsa, Müslüman olduğumu gösterip dış dünyamı da, elimi, ayağımı, gözümü, kulağımı, dilimi, dudağımı da ona teslim etmek, onun emrine, Boyun eğmek işte Müslüman olmanın asgari şartıdır. Evet. İslam imanın dışa yansımasıdır. İman içte olan, İslamsa dışta olan özelliktir. İman eden İslam olur. İman eden imanını İslam'ın rükünleri olarak namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i tüm açılımıyla ortaya dökülür. Teslimiyetsiz iman olmaz. İman, İslam'la, teslimiyetle ortaya çıkar. Teslimiyeti olmayan, İslamı olmayan iman, münafıkların imanıdır. Ameli olmayan, teslimiyeti yaşayışı olmayan iman, tekrar edeyim, kabul edilecek bir iman değildir. Bütün peygamberlere gönderilen dinin adı İslam'dır. Allah bir zaman başka bir din, bir peygambere başka bir din göndermiş değildir. Hepsine gönderilen dinin adı İslam'dır. Hepsi Müslümandılar peygamberlerin, İslam'a mensuptular. Kur'an-ı Kerim çok net olarak bunu beyan eder. İbrahim ne Yahudi'di ne Hristiyan'dı. O Hanif bir Müslümandı der. Diğer peygamberlerden de bu şekilde bahseder. Evet, e, İslam sonradan atmalar ve katmalarla tahrif edilerek e, ne oldu? Hristiyanlığa dönüştü, Yahudiliğe dönüştü. Şimdi de yine İslam bazı ilave edilen, bazı çıkarılan hususlarla kimilerinin nazarında tahrif edilen bir dine geleneksel veya modernist yanlış çizgilere dönüştü ve onların rengine almaya başladı. Amerika'nın razı olduğu, tahtutların razı olduğu devlet dini haline gelen yönlendiren bir din anlayışı yine halkın dini olarak da yönlendirilen bir din anlayışı Hak Dinin karşısında iki problem olarak ortaya çıktı. Devletlerin din anlayışında ya dini tümüyle kabul eder, Allah'a, dine teslim olurlar, İslam devleti olurlar. İslam teslimiyet aynı kökten gelir. Ee, o zaman e, dinin e, gücü devleti olmuş olur. Devletin de bir dini e, inancı ve manevi temelleri dayanakları, hukuki düzenleri, ahlaki sistemleri olur. Eğer dini devletten ayırırsanız ki bunun adına laiklik denir, dini devletten ayırırsanız devlet dinsiz, din de devletsiz kalır. Dini güçten mahrum kılarsınız, dinin uygulanma alanını, kısası cezaları, müeyyideleri yok sayarsınız devlet tarafından uygulanacak dinin bölümlerini atmış olursunuz. Devleti de dinden uzaklaştırarak dinsiz, inançsız, sorumsuz, sorunlu bir devlet haline getirirmiş olursunuz. İşte devletle din arasındaki bağ kopunca ne tür fesat oluyor ortada. Allah'tan korkmayan devletin kanunları Allah'tan korkmayan vatandaşlar yetiştiriyor ve birbirleriyle savaşan devlet ve vatandaşları. Devlet vatandaşına babalık yapacağına, evlat devletine evlatlık yapacağına karşılıklı savaş yapan veya devletin vatandaşından şikayetçi, vatandaşın devletinden şikayetçi olduğu, benim devletim diyemeyeceği İslami temelleri olmayan, dayanağı olmayan batı tarzı bir devlet modeli. İslam'dan uzaklaştı mı bir devlet insanları da Allah'tan, İslam'dan uzaklaştırır ve tağuti vasıflara sahip olur. Yani isyan eder ve insanları da azdırmaya çalışır. Onları da Allah'tan uzaklaştırmaya yönelir. Siz işin kabuğuna bakmayın kabuğunda e, e, e, insanları kandıracak, ağızlarına bir parmak bal sürecek e, ve ondan sonra kendi yani e, e, çalışmalarını e, sergiletecek bir kandırmaca vardır, hile vardır, aldatma vardır. Batı tarzı tüm anlayışlarda ve devlet sistemlerinde söz konusudur bu. O yüzden Gerçekten Allah'a teslim olan bir devletin e, ancak e, insanları Müslümanca e, e, toplumsal görevlerini yerine getirebilirler. Evet. Bugün insanlardaki kimlik bunalımının e, Müslüman kimliği üzerinde büyük etkisi olduğunu değerlendirmek gerekir. E, i̇ki türlü kimlik bunalımı var. Bir çok kimliklilik bir de kimliksizlik. Bazen aynı insanda bu iki problem birden bazılarında ise birisi öne çıkarak ortaya çıkabiliyor. Yani insanımız kendisini temsil edecek, oraya mensup olduğunu kabul edecek bir kimlik bulamıyor. Ne olduğu belli değil. Müslüman mı, kafir mi, münafık mı, İslam dostu mu, düşmanı mı, Allah'ı seven mi, sevmeyen mi ne olduğu belli değil. İşte biraz kara bir gözlükle bakarsanız, tekfirci bir anlayışa gidersiniz. Bu insanlar mümin değil. Allah'a isyan eden, şu kadar azgınlık yapan topluma mümin denilmez. Cemaatler de öyle. Ben hocayım, hacıyım, takva sahibiyim diyenler de öyle deyip Hepsinin üzerine bir kalem çizersiniz. Biraz gözlüğünüzün rengi siyahtır. Ama haklı olduğunuz taraflar da vardır. Gerçekten Müslümanlar bu kadar problem sahibi olmaz dersiniz. İşi biraz ters taraftan bakarsanız, beyaz gözlük kullanırsanız o zaman da mümkün bu insanlara ne verildi de ne bekliyoruz? Devlet din adına neler verdi? Televizyon neler verdi? Bilgisayarlar neler verdi? Camiler, hocalar neler verdi? Din adına bunlara ne verdik de ne bekliyoruz dersiniz? Ve verdiğinizin yer yer neticesini gördüğünüzü düşünürsünüz. Bu insanlar Cehenneme itilmekten, yok sayılmaktan, dışlanmaktan, tekfir edilmektense yaklaşılmaktan, acınmaktan, ellerinden tutulmaktan, yol gösterilmekten anlar ve ona daha layık insanlardır dersiniz ve onları herhangi bir damgalandırma yapmadan onları kurtarmaya çalışırsınız. Onları kurtarmaya çalışarak kendinizi kurtarırsınız. Böyle kimliksizlik problemi yanında bir de çok kimliklilik hem Müslüman hem layık hem demokrat hem Cumhuriyetçi hem Atatürkçü hem Muhammedçi hepsi maşallah adamına göre kimlik sunacak yakasının altında on çeşit rozet var nereye gidecekse hoş görüleceği bir rozeti üstte takıp, efendim öyle bir kimlikle e, eskiden çifte standart diyorlardı, münafıklar için iki yüzlü diyorlardı. Nerede efendim? İki yüzlü adam bulsak e, neredeyse alnından öpeceğiz. İnsanlar iki yüz yüzlü oldu. E, çifte standart filan kalmadı. Yüzlerce standart oluştu. Yani insanlar e, renk değiştiren veya renksizleşen e, acayip bir konuma girdi. Allah'ın boyadığı boyanın üzerine o kadar boyalar çekildi ki o baya görülmez oldu. E, hangi renkten olduğu belli olmayacak e, bir tarza girdi insanlar. Yani mescitte mümin, Müslümanların arasında dernek çalışmalarında muvahit bir şahsiyet, Televizyon karşısında değişti, para karşısında acayipleşti, evinde bir anormalleşti, sokakta, çarşıda kimliğini kaybetti ve tanınmaz hale geldi. Yani o tanıdığınız Müslüman şahsiyet bir borç aldığınız veya borç verdiğiniz zaman yerine hilebaz, üçkağıtçı, sahtekar bir insan oluştu kimlikler çok bizde efendim tabi ona göre mazeretler de e, çok aslında İslam bizim her şeyimizdi onu kaybettiğimizde kendimizi de kaybettik kimliğini kaybeden insan e, ne tür zararlara girer bilmiyorum buralarda ama İslam kimliğini kaybeden kendini de kaybetmiş olur aslında bizim iftihar ederek e, o kimliğimizle devamlı e, e, özelliğimizi kazandığımız bahtiyar olduğumuz bir şeydi. Ama e, şimdi e, göğsünü gere gere Müslümanlığını ilan eden her tarafta haykırabilen insanlarımız bile azaldı. Ya da bunu sadece slogan olarak dökmeye başladı. Yani bir futbol takımının taraftarı kadar kişi Allah taraftarı olmayı e, gündemleştirecek e, özgüvene sahip olmaktan uzaklaştı. Evet, İslam'ı biliyoruz. Belirli oranda teslim olmuş durumdayız. Ama gerçekten ne kadar doğru biliyoruz, ne kadar teslim olmuş konumdayız bilmeyen bilmediği şeye ne kadar teslimiyet gösterecek ne kadar ona güvenecek ne kadar e, onunla irtibata geçecek Allah Resulü'nün davet mektuplarından biri o kadar vecizdir ki iki ifade iki kelimeyle bütün dünyanın mesajını sığdırmıştır Eslim Teslem İslam ol kurtul İslam ol, selamete kavuş. Eslim, teslem. Sözlerin özü budur aslında. Gerçekten biz de İslam olsak her şeyle kurtulacağız. Evet. Kul amentü billah sümmestakim. Resul yine bir hadisinde öyle diyor. Allah'a iman ettim de Sonra sonra dost doğru ol. Yapılacak şey bu. İman ettim dediğimiz sözde dost doğru olmak, dost doğru yürümek. Bildiğimizi iddia ettiğimiz İslam'ı ana hatlarıyla bilip bilmediğimizi Kur'an'la test etmeliyiz. Hala içimizde Kur'an'ı baştan sona e, mal olarak hatmetmeyen insanlar var. E, sorsam en az yarısı, bu şuradaki kardeşlerin yarısı baştan sona Kur'an-ı Kerim'i Allah ne emrediyor, ne yasaklıyor diye okumamışlardır. Okumadığı, bilmediği, Allah'tan dinini öğrenmediği bir kimse Allah'a nasıl teslimiyet gösterecek? Hükmünü bilmeyen o hükme nasıl gönül rızasıyla teslim olacak? Bilmiyor ki. O zaman Ahmet Hoca'ya, Mehmet Hoca'ya, Hasan Hoca'ya teslim oluyor insanlar. Allah adına, Allah'ın dinine teslim oldum diye. Ya onlar yanlış bir yere teslim aldılarsa? Sağlamasını nasıl yapacağız? Hangi hocayı, hangi hocadan hangi ölçülerle daha doğru olduğunu Düşüneceğiz ve öyle teslimiyet göstereceğiz. Allah diyor mu ki falan hocaya teslim olun. Onun kitabına, onun dinine teslim olmak için tekrar edelim. Kur'an'ı okumamız, anlamamız, hayatımıza geçirmek gayretinde bulunmamız lazım. Hala Kur'an'ı baştan sona okumayan arkadaşlarımız varsa, Allah için bugünden başlayarak Kur'an'ın anlamını her gün 5-10 sayfa okusunlar. Evet. İslam'ı öylesine içselleştireceğiz ki bir düşünürün ifade ettiği gibi Müslüman, İslam'ı öyle canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Müslüman İslam'ı öyle canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Yani İslam'ı biz sanki ete kemiğe bürünmüş, büründürmüş, canlı İslam nasıl olur? Onu göstermek, onu temsil etmek, onu ayaklandırmak görevimiz olarak düşünmeli. Canlı İslam olmaya çalışmalıyız. Hani canlı Kur'an olmak gibi. Evet. Yani dava adamı olmak. İslam'ı temsil etmek kabiliyetine ermek. Evet. Ve Müslüman İslam'ı temsil eden kimse El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisanihi ve yedihi hadisinden yola çıkarak Müslüman o kimsedir ki başka müslümanlar diğer hadiste başka insanlar onun elinden ve dilinden salim olurlar elinden ve dilinden emin olup rahatsız olmayan kimse müslüman kimsedir bizden kimse şikayetçi değilse elimizden ve dilimizden herkes emin ise emin oldukları oranda müslümanız ama bunu ne kadar test ettik insanlar ne kadar güveniyor? Test etmek kolay. Parası olandan borç para isteyin bakalım. Ne kadar güvenecekler size? Veya siz ne kadar güveneceksiniz başka bir Müslümana? Evet. Biz İslam'ı savunan onu içselleştiren insanlar olarak ile yani İslam dışı bütün anlayışlarla mücadele etmek zorundayız. İslam'ın davet ve tebliğini e, insanlara sunarak hayata hakim kılmak gayretinde bulunmalıyız. Bunun için de İslam'ı önce kendi nefislerimizde hakim kılmaya, kendi ev ve iş yerlerimizde İslam'ı yaşanacak, onun e, hakimiyeti altında e, hüküm süreceğimiz e, birer mekanlar haline getirmek durumundayız. İslam tek ümmeti, tek devleti, tek liderliği öne çıkartır. O yüzden farklı farklı grupların farklı farklı cemaat ve ülkelerin, devletlerin olması İslam'ın e, e, tatbik edilmediğini gösteren bir durumdur. Tek ümmet, tek devlet, tek cemaat e, ve tek lider. İslam'ın e, öne çıkarttığı husus budur. İdeolojiler ayrı bir dindir. İslam'la beraber ideolojilerden biri benimsenirse insan en azından iki dinli olmuş olur. Bir Müslüman hem kapitalist hem Müslüman olamaz. Bir Müslüman hem Müslüman hem layık olamaz. Bir Müslüman hem Müslüman hem demokrat olamaz. Yani bunlar ayrı ayrı dinlerdir. İki dinli, üç dinli olunmaz hem Allah'ı razı etmek hem şeytanı razı etmek mümkün değildir. Din olarak Allah'ın dinini seçen onun dışındaki bütün ideolojilerden bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olmalıdır ki İslam'ı seçtiği ortaya çıksın. Evet Yusuf Aleyhisselam'ın duasını tekrarlayalım. Rabbimiz bizi Müslümanca yaşat. Müslümanca vefat ettir. Salihlerin arasına kat. Ee, İslam'ı temsil iddiasında olup da e, onu lekeleyen yanlış bir dini hak din gibi e, gündemleştiren e, anlatırken, yaşarken e, Allah'ın razı olmadığı hususları İslam diye ortaya koyan hurafeci, e, bidatçı insanlardan olmamak, hakkı tam manasıyla tanıyıp ona teslim olmak, e, duası temennisi e, e, ve beklentisiyle e, e, hepinizin cuması hayırlara vesile olsun. Müslümanca yaşarsak bu dünya düzelecektir. Biz düzelirsek Allah çevremizi de şartlarımızı da düzeltecektir. Ee, onun için evlatlarımıza da kendimize de tekrar e, İslami anlamda e, sahip çıkmaya ve kendimizi de çocuklarımızı da Allah'a doğru yöneltmeye gayret edelim. Ela inne ehsenel kelam ve eblagennizam. Kelamullahil Melikül Azizül Alim. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kurel Kur'an festemi'u lehu vansitu la'laken turhamu. Aüz bıllâhîm neshşeytanı râjem İsmi llahi rrahmân <Sessizlik>